Daha sonraki sufilerin bu geleneğe devam ettirmesi, diğer İslam alimlerin kendi aralarında mektuplaşmaları, fahrettin Razi'nin mektuplaşmaları, İbn-i mektuplaşmaları, yani bütün bir İslam bilim adamlarının kullanmış olduğu bir metot, mektuplaşma. İşte bunlara mektubat adı veriliyor. Esadeli i ve Hazretlerinde mektuplarının sayısı, toplam 154. İmam Rabbani'ninki biliyorsunuz 534 veya 536 tane mektubu var. Ebu Haşim Kişmi tarafından derlenmiş. Bu 154 mektup Esad Elbi Hazretlerinin yekün mektuplarını oluşturmaktadır. Bunların tamamı Türkçe olmakla beraber birkaç tane Arapça mektup da vardır. Mektubatın başındaki ilk 6 mektupla 36. mektup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 böyle çok böyle edebi bir usul yazıldığı için anlaşılması gerçekten çok zor. Sadeleştirmesiyle biraz bugünün insanına, mantalitesine ve anlayışına enzarenasa hazırlanmak sunulmuş bir kitap olarak tavsiye edebilirim. Evet. Efendim, bu son neşirinde ilk baskıda bulunmayan iki mektuba da yer verilmiştir.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 tarikat, rabıta, murakabe samimiyet, ihlas Allah'ı sevmek, peygambere bağlılık, sünnet-i seniye itiba zürüt, cezbe Allah aşkı irşat, mürşid muhabbet nefsin mertebeleri, sabır, şükür letaif, ihsan dua, niyaz tasavvufun ana ve merkez konularını genellikle ele almış ben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 Onlar mektubatta yok mu hocam? Onlar mektubatta yok onlar. dış Mehmet Efendi'ye yazılmış. Mesela Esad-ı Hazretlerimiz muhterem eşini e, Valide Sultanı Esad-ı Hazretleri hanımını Konya'ya gönderiyor. Karşılanıyor. Orada dış Mehmet Efendi, Kaşıkçı Mehmet Efendiler, oradaki işte Müderris Osman Efendiler karşılıyorlar. Ve hanımları e, onlarda misafir kalıyor.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 Nasıl buluruz, nasıl çıkarırız bilemiyorum. Ben diş Mehmet Efendi'nin mektuplarını böyle bir tevafuk sonucu, hayatını çalışmam sonucu buldum ve yayınladım. diş Mehmet Efendi'nin hayatı diye Allah Dostları serisinde çıktı. 5-6 tane mektubu çıktı. Acaba hepsini çıkarsak ne kadar güzel bir malzeme olurdu. Kendisini daha çok yakından tanırdık. Çünkü o mektuplar onun aynasıydı. Şimdi, aleyna", Eserlerimiz bizi gösterir.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 yazmış olduğu mektuplarına bakıyorsunuz. Ben karşısında eriyorum. Yani kendimi bir basit bir insan olarak görüyorum o mektupların yanında. Çünkü o dili ben kullanamıyorum şansı. Son derece edebi. Çok son edebi. Yani çok kibar, gibi. çok nazik, çok yüksek seviyeden hassas, böyle kibar. Yani zarafet var. Yani. Zarafet var, güzel. incelik var. Tabi İstanbul bir zarafet şehriydi eskiden.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 Evet hocam, Allah. çok az insan kaldı böyle kibar insan kalmadı maalesef yani e, bu e, sekülerizm modernizm insanları yabana attı kendini uzaklaştırdı özünden davranan samimi insanlar özden insanlar kalmadı maalesef Ankara'da mesela Abdulbaki abi hatırlıyorum çok kıymetli yani içinden geldiği bu konuşur öyle tasannu yapmaz gösteriş yapmaz. Olduğu gibi konuşur. O da bana göre yani bir İstanbul beyefendisi ki var bir insan. Kalbiyle konuşur hep çünkü. Olduğu gibi konuşur. İçi dışında. Evet. E böyle insanlara ihtiyaç var. Çünkü biz bunlara bakarak hizaya geleceğiz. Onlar bizim aynamız. El-mü'min mir'atul mü'min. Mü'min mü'minin aynasıdır. Ona bakarak kendimizi düzelteceğiz. Onlara yani önümüzdeki işte Osman Hocamız büyük bir örnek. Bir gün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 Ondan sonra ben de bu sünneti uygulamaya başladım. Çok sevdiğim insan olunca o şekilde gözümü tebessüm ederek, kırpıştırarak, bakarak yaşamaya gayret ediyorum. Peygamber Efendimiz'in de en çok yaygın sünnetlerinden iyi e, e, e, ama ben bilmiyordum böyle bir sünnet olduğunu. Hayır yani tebessüm yani. Tebessüm. tebessüm var bir de gözünü kırpıştırmak var. Böyle içten bakış, evet. canı gönülden bakış. Ya yani Bunları vahiyçiğim hep kaybettik. Bunları çok kaybettik. Yani bu modernizasyon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 Demek ki benim içimde bir boşluk ki. O dolduruyor. O boşluğu dolduruyor. Esad-ı Hazretleri dergahta Kelami dergahında her gün saat 9 gibi veya 8 buçuk gibi işte 10 gibi daha fazla değil. Öğle namazına iki buçuk saat, 3 saat kala dergaha oturuyor. Misafirler oluyor her gün. Her gün. Bir hafıza 3 sayfa koron okutturuyor. Ondan sonra arkasından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 hep sorulara önce Kur'an-ı Kerim ayetler, evet. hadisler, e, tasavvuf Yorum, daha sonra işte, yorumlar, tasavvuf yorumu şeklinde hep uslup da o şekilde evet. e, sizin de bahsettiğiniz gibi. E, kıymetli hocam bu Mahmut Muhtar Paşa'nın o e, Kelam Dergâh'a yakınlığı sık sık gidip gelmesi malum ve çevresindeki insanlar da Esat Efendi Hazretleri'ne karşı bir muhabbeti var. Bu Mahmut Muhtar Paşa'nın e, baldızının o Esat Efendi Hazretlerinden maneviyat dersi almasıyla alakalı bir mankıbeden bahsediliyor. Bize bundan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tabii. Herkesin böyle bir ders, maneviyat dersi, dersi alış öyküsü var. Yani Paulo Coelho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 İşlerimizin hayatını yaşıyoruz. Hep başkalarının hayatını yaşıyoruz. Bir özele çekip de geceleyin, iki büze kalkıp kendi kendimizi muhasebe edip, kendimizi dinlemek, kendi hayatımızı yaşamak. Herkes kendi hayatını yaşamıyor. Eskiden zaman vardı, vakit vardı. Şimdi medeniyet, Avrupa medeniyeti denilen medeniyet aslında çöküştür bu. Hepimizi sok koyalıyor. Kendi hikayemizi yazamıyoruz.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 Böyle bir sabah kavalsız güneş doğuyor yeşillik güzel de bir yer. Böyle yemek yiyoruz rüyada tatlı güzel kahvaltı her çeşit var. Kahvaltıdan sonra bir zaman Hazretleri bu benim evladım dedi. Bundan sonra bu çocuk size ait size teslim ediyorum dedi. Sami Efendi Hazretlerine beni teslim etti elini öptüm otu evladım oturduk ve bir zaman Hazretleri çekti gitti. 76'da o sofraya oturduk.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 der gibi bir havaya girdi, diyor. Kız kardeşim, İstanbul'da bizim köşkte misafirken, kız kardeşim misafirken, Esed-i Hazretleri, faytonuna binmiş, faytoncusu onu, bizim köşke misafir olarak getirmişti, diyor. Ve, eşim, ben, Esed-i Hazretleri, büyük kabul salonunda, ben bir köşedeyim, Eşimle konuşuyor. Ben de onların sohbetlerini dinliyorum. Kız kardeşim o esadeli bir Elbihaziyetlerin geldiğini duyunca bu çok övdüğünüz zat kimdir deyip kapıdan başını uzattı. Ben de katılabilir miyim? Evet katıl dedik. O da sohbete katıldı. Kocam ve esadeli ı konuşuyor salonda. Biz de bir kenarda onların konuşmalarını dinliyoruz. Ama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 böyle Esad Erbili Hazretlerine küçümseyici bir eda içerisinde bakıyordu. İşte tepeden bakıyordu şöyle diyor. Suratını buluşturarak bakıyordu diyor. Ve ona bazen sorular soruyor ama iğneleyici sorular soruyordu diyor. Evet. Fakat konuşma ilerledi. Esad Elbihazetleri kız kardeşime cevap verirken güzel bir üslupla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 şekli birden bire değişti şeyh efendi başını kaldırdı sohbete devam etti sohbet devam etti işte, kız kardeşim kendi tutamadı hüngür hüngür ağlamaya başladı kalktı ayağa vardı şeyh efendinin huzuruna önüne diz çöktü boynunu büktü ağlamasını orada sürdürdü şeyh efendi konuşuyor o da hüngür hüngür ağlıyordu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 Göğsün ağrı olduğuna göre sır ve hafî derslerine belki de akfa dersini çekiyordu. Herkeste de oluyor mu hocam bu ağrı? Bir şekilde olur fazla sürmez zaten. Bir an olur bazen bir iki gün, üç gün hafif bir ağrı öyle değil. Bana bir şey oluyor mu havasına girer insanlar? Hayır. geçici bir haldir. Bu haller devam eder, eder, eder, eder. En sonunda durulur ve sükunet mevsimine erilir. Onun için başlangıçlar bu gibi haller olur. Bunlara pek rağbet etmemek Kafa ipek takmamak lazım. Mesela nefis dersi çekilirken bu vücutta bir tür kaşınma olayları olur. Michaela Mihriban Özelsel'in Halvet'te Kırk'ün Gün adlı kitabında kendisinde de böyle bir halvê sırasında zikirde vücutuna bir kaşınma hissettiğini Nefis dersinde olur bu özellikle. Bunun tabii bir takım sebepleri var. Belli bir konu geldi zaman onları da uzun uzun anlatmak istiyorum çünkü bu şu anlattığım konu.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 Zaman içerisinde yeri geldikçe yeri geldi anlatmaya şey gayret edeceğim. Burada behice Su, Nime Sultan'ın üzerinde demek ki e, sır ve hafi derslerini çekiyor ki hafif bir ağrı dersi de şiddetli çekmiş. Biraz halbuki normal çekmesi lazım. Doktor diyor ki hiçbir hastalık yok diyor. Ondan sonra Esed Efendisi'leri bize bir kere geldiğinde durumu anlattık. Yani dedi ki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 İşte Beyice Sultan'ın öyküsü ya bundan ibaret. Yani onun e, hikayesi de bu. Alay ederek bakıyor. Ondan sonra alay ettiği insanın önünde bir mürit oluyor. Ve o da dervişler halkasına katılıyor. Bu aristokrasi kesiminde. Evet, Anlatabilirseniz bu şekilde. Hayatım 38 yıllık akademik hayatımda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 hortlaması, nefsinin ayağa kalkması, o oradan dolayı harekete ve sonunda intihara gidiyorlar. Bize zikir çeke, çeke intihara gitmiyoruz, fena makamına gidiyoruz. Onlara pasın kıyv ediyorlar, intihar müziği, satanik müzikliyorlar onlara. Öldürüyor kendini. Biz de ölmeden önce ölüyoruz, ama fena makamı dedimiz, bir tür manevi ölümle ölüyoruz, mutu. قَبْلِ اَنْ تَمُوتُوُ Ölmeden önce sır. O maddi olarak insanları nefsani yoldan gittiği için öldürüyor. Bizde manevi. Konuyu bu şekilde basit anlattığınız zaman zikrin ne olduğunun bir yöne asırı veriyor. Ya e, makul bu diyor. Ruhun ayağa kalkışı öbüründe nefsin ayağa kalkısı var. Nefis, Rablılık ilan ettiği zaman olduğu yerden başka bir yere geçmiş. Yani bulunması gereken kulluk ve acizlik makamı değil. Kibirlenme ve büyüklemme makamıdır. Allah'a karşı çıkış ve Allah'a savaş açmadır. Allah'a savaş açanı Allah öldürür. Yani yenemezsiniz siz Allah'ı. Ve satanik vehiy ve metallika o Lady Gaga'nın, Rehan'ın musikisini dinleyenlerin intihar etmesinin, ölümle yüzleşmesinin, kendilerini öldürmelerin altı planda yatan unsurları orada psikolog güzel güzel anlatmış. Tabii bir konferans olsaydı burada ben daha geniş anlatabilirdim. Evet. Biz aynı bu şeylere pozitif olarak ruhun yücelmesi, Allah'a gidiş ve Allah'ı bulmak. Allah'ı bulmak demek, görmek demek. Bu stil, üslubu kullandığınız zaman bugünkü Anglo-Sakson kültürle kirlenmiş beyinler bu üslubu, bu stili, bu tarzı anlıyor ve tasavvuf dersi alıyor. Etrafımızdaki maneviyat dersine yönelenlerin hepsi bu üslub ve bu stili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 sorusu çok olan insana sorusu hiç olmayan insana yaptığınız konuşmayı yapamazsınız bilmem anlatabiliyor muyum evet hocam teşekkür ederim evet hocam Mahmut Mutarpaşa'nın Paşa'nın baldızının bu Esat Evli Hazretlerinden e, ders almasıyla alakalı anlattığınız ben ve diğer anlattıklarınızda belki en önemli dikkati çeken yani bir kibirle gelen bir kişinin bir kamilin teveccühü sayesinde